William Butler Yeats Kralın Bilgeliği Seslendiren Akın Altan İrlanda'nın yüce kraliçesi çocuğunun doğumunda hayatını kaybetmişti. Çocuğu da bakması için ormanın sınırında küçük bir evde yaşayan bir kadına vermişlerdi. Bir gece kadın çocuğun güzelliği karşısında derin düşüncelere dalmış Oturduğu yerden beşiği sallayıp Tanrıların bu çocuğa Güzelliğiyle eşdeğer bir bilgelik bahşetmeleri için dua ediyordu Bu sırada kapı çalındı Kadın ayağa kalktı En yakın komşusu bir iki kilometre uzaktaki yüce kralın evinde yaşadığından Ve saatte bir hayli geç olduğundan Endişeleneceği bir durum yoktu Kim o? Diye seslendi İnce bir ses cevap verdi Açın, ben ulu ormanın karanlığından gelen gri şahinli koca karıyım. Dehşete kapılan kadıncağız sürgüyü çekti. Grilere bürünmüş, epey yaşlı, normal insandan az daha iri bir kadın içeri girip beşiğin başına oturdu. Bakıcı kadın duvara doğru biraz geri çekildi. Ocağın parlayan ışığında, koca karının başında saç yerine gri şahin tüyleri olduğunu gördü. Gözlerini yaşlı kadından ayıramıyordu. Ama çocuk uyuyor, alevler dans ediyordu. Biri fazla bilgisiz, öbürü ise orada dikilenin ne kadar dehşet verici olduğunu bilmekten fazlasıyla memnundu. ''Açın!'' diye bağırdı başka bir ses. ''Çünkü ben gri şahinlik koca karıyım. Olu ormanın karanlığında onun yuvasını koruyorum.'' Bakıcı parmaklarının titremekten sürgüyü zorlukla tutabilmesine rağmen kapıyı bir kez daha açtı. Öbüründen pek de genç olmayan grili bir başka kadın, başında saç yerine tüylerle içeri girip, ilkinin yanında durdu. Çok geçmeden, üçüncü bir gri kadın, onun ardından dördüncü, onun ardından bir tane daha ve bir tane daha. Ta ki kulübe, bu koca karıların iri vücutlarıyla kalabalık bir hal alana kadar. Uzun süre derin bir sessizlik ve hareketsizlik içinde öylece durdular. Sessizlik, onlar için hiçbir zaman rahatsız edici olmamıştı. Ama nihayet işlerinden biri kısık, ince bir sesle, ''Kardeşlerim'' dedi. ''Onu çok uzaktan, gümüş derisinin altındaki kalbinin kırmızılığından tanıdım.'' Ardından bir başkası konuştu. ''Kardeşlerim, onu kalbi tıpkı gümüş iplerle örülmüş bir ağın altındaki kuş gibi kanat çırptığı için tanıdım.'' Bir başkası söz aldı. ''Kardeşlerim, onu kalbi gümüş kapeste mutlu bir kuş gibi öttüğü için tanıdım.'' Ardından hep beraber şarkı söylemeye başladılar. Beşiğe yakın olanlar kırışmış parmaklarıyla beşiği sallıyordu. Sesleri... Ulu ormanda esen rüzgar gibi yumuşak ve şefkatli şarkılarıysa şöyleydi. Gönülden ırak olur, gözden ırak olan. Arzuyla dolup keyifle uçan kadınlarla adamlar bir vakitler yemeklerimizi elimizden alıp götürdüler. Götürdüler, alıp sunak taşımızı elimizden. Şimdi tek gerçektir zaman akıp giderken Dolu, yağmur ve göğün gürültüsü, Bir de kırmızı kalpler, Elimizde grileşen. Şarkı bittikten sonra ilk konuşan koca karı, Artık tek yapmamız gereken, Kanımızdan bir damlayı onunkiyle karıştırmak, Dedi. Ardından bakıcıdan istediği iğnenin ucuyla koluna bir çizik attı, Sis kadar gri bir kan damlasını çocuğun dudaklarına damlatarak, Karanlıkta gözden kayboldu. Onun ardından, Öbürleri de sessizlik içerisinde, Tek tek karanlıkta kayboldular. Bütün bunlar olurken, Ne çocuk gözlerini açtı, Ne alevler dans etmeyi bıraktı. Çünkü, Biri fazla bilgisizdi, Öbürü ise, Beşiğe doğru eğilenlerin ne kadar büyük varlıklar olduğunu bilmekten fazlasıyla memnundu Koca arılar gittiğinde Bakıcı cesaretini toplayıp kralın evine koştu Toplantı salonunun ortasında Sidiye'nin çocuğun beşiğine doğru eğildiğini Ama bunu çocuğun eğiliği için mi Kötülüğü için mi yaptıklarını bilmediğini haykırdı Kral ve kralın şairleri Kanun adamları Avcıları, aşçıları ve baş savaşçıları kadınla birlikte kulübeye gidip beşiğin etrafında toplandılar. Onlar yaygara koparırken çocuksa oturmuş onları seyrediyordu. İki yıl geçti. Ferbolga karşı savaşırken kral hayatını kaybetti. Şairlerle kanun adamları çocuğun yerine hüküm sürüyordu. Ama çocuğun çok geçmeden hükümdar olmasını dört gözle bekliyorlardı. Hiç kimse onun kadar bilge bir çocuk görmemişti. Dünya ve tanrılar hakkında sorduğu arda arkası gelmeyen soruların hikayeleri, yoksul evlerde uzun uzun konuşuluyordu. Çocuktan bahsetmekten vazgeçmeyen bütün erkeklerle kadınların huzurunu kaçıran tek bir alamet dışında, her şey güzel gidiyordu. Çocuğun saçlarının yerinde, gri şahin tüyleri çıkıyordu. Bu tüyler, bakıcının durmadan kesmesine rağmen, çok geçmeden, bir öncekinden de gür bir şekilde yeniden uzuyordu. O zamanlarda alametler önemsiz şeyler sayıldıkları için, insanlar buna da pek önem vermemişlerdi. Ancak İrlanda'nın ta eskilere dayanan kanunlarına göre, vücudunda herhangi bir kusur olan biri tahta oturamazdı. Gri Şahin gökyüzünde dolaşan vahşi bir canlı olduğundan hiçbir zaman kurulda oturup şairlerin şarkılarını dinleyemezdi. Bu yüzden insanlar kafasından saç yerine Şahin tüyleri çıkan birisini ancak lanetlenmiş biri olarak düşünebilirlerdi. Ayrıca insanların çocuğun içinde büyüyen bilgeliğe olan hayranlıklarıyla insani olmayan bir kandan duydukları korkuyu birbirinden ayırmaları da pek mümkün değildi. Yine de aptal krallar ve onların sebep olduğu karışıklıklar yüzünden çok acılar çektiklerinden çocuğun tahta çıkmasına karar verdiler. Üstelik herkes çocuğun krallığında neler olacağını görmek için can atıyordu. Tek korkuları çocuğun muazzam bilgeliğiyle kanunlara uyarak kendi yerine sıradan birini tahta çağırmasıydı. Çocuk 7 yaşına geldiğinde başşair Kanun adamlarıyla şairleri bir araya topladı, meseleyi enine boyuna tartıştılar. Çocuk, etrafındaki insanların tüy yerine saçları olduğunu önceden de görmüştü. Eskiden, kendilerinde de saç yerine şahin tüyleri olduğunu, ancak atalarının işlediği bir günahtan dolayı bu hakkı kaybettiklerini söylemelerine rağmen, çocuğun yakında ülkeyi dolaşmaya başlayınca gerçeği öğreneceğini biliyorlardı. Düşünerek geçen uzun saatlerden sonra, herkesin kendi saçlarıyla şahin tüylerini karıştırmalarını emreden bir yasa çıkarıldı. Bu emre itaat etmeyenler, ölüm cezasına çarptırılacaktı. Erkekler, sapan yay ve ağlarla yeterli sayıda tüy toplamak üzere ülkenin dört bir yanına gönderilmişti. Ayrıca, çocuğa doğruyu söyleyen kişilerin, uçurumdan denize atılmaları emredilmişti. Yıllar geçti. Çocuk önce delikanlılığa, sonra da delikanlılıktan yetişkinliğe ulaştı. Merak edecek onca şey dururken, rüyasında aklına gelen tuhaf ama yaratıcı fikirlerle, uzun süredir benzer görülen şeyler arasındaki farklar ve uzun süredir farklı görülen şeyler arasındaki benzerliklerle meşguldü. Başka diyarların insanları kalabalıklar halinde onu görmeye, ona akıl danışmaya geliyordu. Fakat sınırlarda gelenleri saçlarının yerine gri şahin tüyü takmaları için zorlayan korumalar vardı. Onu yakından dinlediklerinde sözleri kalplerini dolduran bir müzik de adeta. Karanlığı aydınlatıyordu sanki. Gel gelelim kendi topraklarına döndüklerinde sözleri çok uzak görünüyordu. Hatırladıkları şeyler onlara, Hayatlarında yardım etmek için fazla tuhaf, fazla zekice kaçıyordu. Onu dinledikten sonra daha farklı yaşayanlar vardı elbette. Ama hayatları eskisi kadar iyi değildi. Aralarından bazıları uzun süre faydalı hedefler peşinde koşmuş ama kral bu davranışlarını övdükten sonra kendi topraklarına döndüğünde sevgiye o kadar da layık olmadığı halde Neleri sevdiklerini fark etmişti. Çünkü kral, Onlara bir tutam saçın, Doğruyla yanlışı nasıl ayırdığını öğretmişti. Hiçbir amaca hizmet etmeyip, Kendi evlerinde huzur ve refah içinde büyümüş olanlarsa, Kemiklerini daha yumuşak, Çalışma arzularını ise yetersiz bulmuştu. Çünkü kral, Onlara daha büyük hedefler göstermişti. Çok sayıda genç, Kralın anlattıklarını dinledikten sonra işten sevinci de, insanlar arasındaki ilişkileri de bir anda önemsizleştiren bir takım tuhaf sözcükler hatırladılar yalnızca. Hepsi farklı yönlere gitti ama her birinin yolu belli belirsiz bir pişmanlığa çıktı. Birileri ona bir toprak parçasını kuşatmak, hayvanların başıboş dolaşması ya da kan davası cezaları gibi... Hayattaki en sıradan şeyler hakkında bir şeyler sorduğunda, kral, en yakınındakilere dönüp fikir danışırdı. Bunu nezaketen yapardı. Çünkü herkes bu meselelerin, birileri bir geri yürüyen askerler gibi aklını kuşatan düşünce ve rüyalarda yer aldığını biliyordu. Ama kalbinin kendi yalnızlığından ürperip, düşünce ve rüyaların içinde kaybolduğunu kimseler bilmezdi. Onu görmeye ve dinlemeye gelenler arasında, Çoğu uzaklarda yaşayan, küçük bir kralın kızı da vardı. Bu kızı gördüğü an sevmişti kral. Bu kızda, kendi topraklarında yaşayan kadınlarda bulunmayan bir güzellik vardı. Ancak yüce anne Dena, ona da herkesinki gibi bir kalp bahşetmişti. Bu yüzden Şahin tüylerinin gizemini düşündüğünde, kızın içini bir korku sarmıştı. Toplantı bittiğinde kral, kızı yanına çağırıp, ona, süslemesiz ve içten övgülerle ne kadar güzel olduğunu söyledi. Büyük bir tebazuyla ondan aşkını kendisine bahşetmesini istedi. Kral yalnızca rüyalarında kurnazdı. Adamın mükemmelliği karşısında şaşkına dönen kız biraz razı olmuş, biraz da karşı çıkmıştı. Çünkü uzun zamandır onu kucağında taşıyarak dağa çıkarabilecek bir adamla evliydi. Her geçen gün kral, Ona yeni yeni hediyeler veriyordu. Altın sırlı çanaklar, tüccarların Hindistan'dan, belki de Çin'den getirdikleri kıyafetler. Buna rağmen kız hala bir gülüp bir kaş çatıyor, teslim olmak ve savaşmak arasında gidip geliyordu. Kral, bütün bilgeliğini kızın ayakları altına sermişti. Kahramanların öldükten sonra dünyaya nasıl geri gelip de görevlerine yeni baştan başladıklarını anlattı ona. Sidiye'nin bile ya çok uzun zaman önce olduğundan ya da onları düşünmek için zamanı olmadığından unuttuğu pek çok şey anlattı. Buna rağmen kız hala biraz razı, biraz da karşıydı. Ancak kral hala umutluydu. Tıpkı bilgelik gibi böyle bir güzelliğin sıradan bir kalbi gizleyemeyeceğine inanıyordu. Evin içinde sarı saçlı, uzun boylu, genç bir adam vardı. Güreşte de pek yetenekliydi. Bir gün kral şelale ile orman arasındaki meyve bahçesinde yürüyüş yaparken çalılıkların arasından adamın şelaleden akan suların gürültüsünü gizleyen sesini işitti. "Sevgilim," diyordu. "Güzel saçlarının arasına bu soluk tüyleri karıştırdıkları için onlardan nefret ediyorum ve şu tahta oturan ağ kuşunun geceleri mışıl mışıl uyumasından." Ardından Aşık olduğu o yavaş, müzikal ses cevap verdi. Benim saçım seninki kadar güzel değil. Artık saçlarından bu tüyleri kopardığımıza ve artık içimi ürpertmeyeceklerine göre ellerimi saçlarında gezdirebilirim. Bunun üzerine kral, daha anlam veremeden unuttuğu pek çok şeyi anımsadı. Şairlerinin ve kanun adamlarının şüpheli sözlerini, üzerine uzun uzun düşündüğü kuşkularını anımsadı Ve titrek bir sesle aşıkları çağırdı. Çalılıkların arasından çıktılar, Kralın ayaklarına kapanıp af dilediler. Kral, aşağı eğilip kadının saçlarına karışmış tüyleri kopardı Ve hiçbir şey söylemeden dönüp gitti. Şair ve kanun adamlarını toplayarak toplantı salonuna girdi. Kürsünün üzerine çıkıp yüksek, berrak bir sesle seslendi onlara. ''Kanun adamları!'' Kanunlara karşı gelerek günah işlememe neden yolaştınız? Şairler, Bilgeliğin mahremiyetine karşı gelerek günah işlememe neden yolaştınız? Çünkü kanunlar, insanların refahını sağlamak için insanlar tarafından yaratılmıştır. Ancak bilgeliği tanrılar yaratmıştır. Hiçbir insan onun ışığının yanında yaşayamaz. Çünkü bilgelik, Yağmur, Dolu ve gök gürültüsü, Faniler için ölümcül bir yoldan gider. Kanun adamları ve şairler, kendi türünüzün gerektirdiği gibi yaşayın. Hükümdarlık görevi için H.D. Mind'dan Eoşa'yı çağırın. Ben kendi türümü bulmaya gidiyorum. Ardından kürsüden inerek aralarına karıştı. Teker teker orada bulunanların saçlarına karışmış tüyleri koparıp yere fırlattı ve dışarı çıktı. Peşinden gitmeye kimse cesaret edemedi. Çünkü gözleri tıpkı bir av kuşunun gözleri gibi parlamıştı. Onu bir daha ne gören oldu ne de ondan bir haber alan. Kimi onun şeytanların arasındaki ebedi yerini bulduğuna, kimisi ise ormandaki göletlerin kıyısında oturup, bu ıssız aynalardan takım yıldızlarının doğuşunu ve batışını seyreden o karanlık, Korkunç tanrıların arasına karıştığına inanıyordu. Son